fakin astaql hadith kelim Allah ve hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam ve şer umur muhdesatı ha ve kll muhdeset beda ve kll beda zlala ve kll zlala Arkadaşlar saatin geç olduğuna bakmadan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 temelli bir inanç olduğunu da görmekteyiz. Ancak ehl Sünnet'in inancında e, İsa Aleyhisselam bir müceddit ve bu ümmetin bir hükümdarı olarak yeryüzünde adaletle hükmedecektir. Müslim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'in şöyle dediğini rivayet etmektedir.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 Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla yani İslam şeriatıyla hükmedeceği inancıdır. Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işitmiştir. لَا تَزَلُ تَائِفَةٌ min اُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ذَاهِر۪ينَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ Feynzilu Isa ibn Maryam sallallahu aleyhi ve sellem. Feyekulu emiruhum taala salli lana. Feyekul la in ba'dakum ala ba'din umara takreemata Allah hadihi al-ummah. Ummetinden bir topluluk kıyamet gününe kadar hak üzerinde savaşarak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 sanki İsa aleyhisselam o zamanın insanlarına Allah'tan onlara emreden bir resul olmasın. Bu yani Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan sonra resul olması kabul edilemez bir durumdur diyor İbn Kurtubi rahimeullah. Yani diyorlar ki o zaman onlar İslam'ın teklifinden yani Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın getirdiğinden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 Nebi Aişe ve yani Nebinin isimlerinin fazileti babında geçiyor. Yine Allah Resulü sallallahu ve bir başka hadiste "Ve ene'l âkibe ve pardon ve yani ben kendisinden sonra nebi gelmeyenim buyuruyor Aişe ve Bu sözleriyle kendisinin en son nebi olduğunu belirtmiştir. Durum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 Şöyle demiştir. Musa kâne ma hayyâ mâ vesî'atü ille ittibâ'i eğer Musa yaşasaydı bana tabi olmaktan başka bir şey yapmazdı buyuruyor. Hatırlayınız bir gün Omar radıyallahu anh elinde Tevrat'tan bazı sahifeleri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 bugün Musa hayatta olsaydı ve bana rağmen siz Musa'ya uysanız sapıklık üzere olursunuz. Yani Muhammed ve Vesselam'a rağmen kim Musa Aleyhisselam'a uyarsa veya İsa Aleyhisselam'a uyarsa gerçekten Ayselatü Vesselam'ın dediği gibi eğer şu an Musa hayatta olsaydı bana uymaktan başka bir şey yapmazdı. Acaba bugün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 Nisa suresi 115'teki ayetin ifade ettiği gibi ve men yuşakıkir rasule min ba'dema tebeyye lehu'l huda ve yetbi gayra sabilil kim kendisine hak belli olduktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolundan yüz çevirirse. Yani arkadaşlar biz Allahu Teala ve Selsalem'in getirdiği Muhammed Aleyhisselam bizler için hüccettir. Bizler için hüccet ne bir nebidir ne de bir başka kimsedir. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam gelse de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyacak ve onun şeriatıyla hükmedecektir. Aynı Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'la ilgili ifade ettiği, Musa eğer Musa hayatta olsaydı ma vesiatu illa ittiba'i bana tabi olmaktan başka bir şey yapamazdı. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son nebidir ve son olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam enbiyalar zincirinin son halkasıdır. Dolayısıyla peki İsa Aleyhisselam'ın kendisinden sonra gelmesine nasıl bakacağız? İnşallah bunu hangi şeriatla hükmedeceğim başlığıyla konuyu aydınlatmaya çalışacağız kendisinin uygulayacağı ve insanlar arasında hükmedeceği şer'i ilimden ihtiyaç duyacağı şeyler o inmeden önce Allah Celle Celaluhu tarafından kendisine semada öğretilecektir. Yani İsa Aleyhisselam dünyaya gelmeden önce Muhammed Aleyhisselatu vesselam'in şeriatı ile ilgili kendisine lazım olan ilmi Allah Subhanahu ve Taala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 Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rasulü aleyhissalatu şöyle dediğini duydum diyor. Vellezî nefsi biyadihi le yuhillan Meryem Meryem bi ficr <gülüyor> ru'hî ev mu'temiran ev le Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu men Resulullah aleyhissalatu vesselamı şöyle derken işittim.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 Şöyle haber vermiştir. Vallahi le yanzilanna ibn Maryem hakemen adila. Fe la yaksiranna as-salib. Ve la yahtulanna al Ve la al-cizye. vesselam şöyle buyuruyor. Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu, adaletli bir hakim olarak muhakkak inecektir. Haçı muhakkak ki kıracak, haç kırılacak, domuz muhakkak öldürülecek, cizyeyi ise muhakkak kaldıracaktır. Dolayısıyla burada da görüldüğü gibi İsa aleyhisselam şeriatın herhangi bir hükmünü nes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 Domuzun öldürülmesinden kasıt ise, burada mübalağa var arkadaşlar. Yani mübalağa ile öldürülmesi, yani bunun kendilerinden kabul edilmemesidir. Hristiyanlığı ayakta tutan ilkelerin ve ayakta tutan mesnetlerinin yıkılıp yok olması manasındadır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeminle diyor ki, "Vallahi Le inzilanna ibn Maryam hakaman Meryem oğlu İsa aranızda adaletli bir hakim olarak inecektir. Aleyhisselam. Fe la yaksilanna as-salib. O salibi kıracak. Ve la yaqtulanna al-khinzir. O domuzu öldürecek. Ve la yadanna el-cizye. Ve o ve la yadanna el-cizye. O cizyeyi de ortadan kaldıracaktır. Buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu ve selam. <gülüyor> dakika mu 5 dakika? Ben sağata bakmadım. <gülüyor> He öyle mi? He. tek dersle e, bitirebiliriz. Neyse devam edelim inşallah. Yani ben mola vereyim diyordum. <gülüyor> <gülüyor>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 İnsanlardan bir kabileye yeter ve bir sağlam koyunun sütü insanlardan bir aşiretin koluna yeter buyuruyor aleyhisselatü vesselam. Hadis, <gülüyor> hadis müslimde kayıtlı, sahih müslimde kayıtlı, fiten, ve ı zikru d deccal, d deccalin zikri babında geçmektedir hadis.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 e dişi develer muhakkak bırakılacak ve onlara rağbet edilmeyecek. Fele yus'aaleyha ve la tzehbanne şahnao şahnao ve tebaagud ve tahasud ve le yed'u ila el mali fe yaqbaluhu احد. Diyor ki Aişe Aleyhisselam Meryem oğlu İsa Aleyhisselam adaletli bir hakim olarak inecek, cizye'yi kaldıracak.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 Cenaze namazını kılarlar. Okuduğum birinci hadis Müslümin Fiten Bab-ı geçiyor. Yani Deccal'ın zikri e, babında geçiyor. İkinci okuduğum Kırk Yıl Yaşar dediğimiz hadis Ahmet Rahimeullah'ın müsnedinde geçiyor İbn Hacer. onun sahi olduğunu söylüyor. Ebu Davud'da geçiyor. Melahim Bab-ı Hurucu Deccal avn Mabud'un Şerhi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 Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu Siz soruları yazın inşallah beş dakika sonra biz sorulara cevap verebiliriz. Selam aleyküm ve rahmetullah ve